Allah Teala niçin ilk baştan gönderdiği kitaplara değiştirilemez sıfatı vermedi? Yani onları korumadı. Bu konu hakkında bir bilgilendirmesiniz. Korumadığını kim söylüyor? Bakın şimdi Allahü Teala'nın bütün kitapları koruduğunu ben size Kur'an-ı Kerim'den göstereceğim. Hicr suresinde kaçıncı ayetiydi? İnna nahlene zikra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 Diyor ki burada ve ma erselnâ min qablikelle râjelen nuhu ileyhim senden önce elçi gönderdiklerimiz kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkası değildir. Feselû ehle zikri el dikir az önce geçti. İnne nahne nezelne zikre dedi iki değil mi? Şeyde Hicr 9. ayette. O zikri biz indirdik. Feselû ehle zikru ehli zikre sorun. Yani o zikrin ehline sorun.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 O zaman Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bütün kitapları Allah koruyor mu? Nerede koruyor? Bunda işte. Hepsi koruma altında. Hiçbirisi korumasız değil. Tamamı burada. Bütün kitaplar burada. Onun için şeydi, neydi o, hangi ayetti? Kâdâ d-dikrû min Evet, Enbiya suresinin 24. ayeti. Bak diyor ki, burada çok daha net olarak ifade ediyor Enbiya 24. 323'ün sayfa bende ama size kaçındı işte bir sayfa fark edebilir az önce dediğim gibi emtihadu min do nihi Allah'tan önce ilahlar mı edindiler kulhatu <gülüyor> burhanakum getiriniz delilinizi bak ha da zikrüm en bu benimle beraber olanın zikridir ve zikrüm en kabli ve benden öncekilerin zikridir. <gülüyor>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 Lekad enzelna evet. Onu. Lekad Bu şey diyor, Ehli kitaba diyor ki size bir kitap indirdik. Fihi zikrukum. Sizin kitabınız bunun içindedir diyor. Tamam mı? Sizin kitabınız bunun içindedir.